Maide Suresi 5. Sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. 112-115. ayetlerinde havarilerin Hazreti İsa'dan bir gök sofrası Maide istemeleri anla anlatıldığı için sureye Maide adı verilmiştir. Hazreti Ayşe onun en son indirilen sure olduğunu söylemiş ve bu suredeki helallere Helal, haramları haram biliriz, biliniz demiştir. Peygamberimizin vefatından üç ay önce veda haçına nazir olan ve İslamiyet'in insanlığa gönderilen son din olduğunu gösteren, bugün sizin dininizi kemale erdirdim mealindeki ayet de bu surededir. Maide suresinde inanç ve ahlak esasları, aile ve ceza hukukuna dair hükümler, haç, İslami usuyla uygun olmayan hayvan kesimleri, abdes, teyemmüm, şahitlik, hırsızlık, içki ve kumarla ilgili fıkhi hükümler yer almaktadır. Bu sürede Hz. Adem'in oğulları Habil ile Kabil'in kıssaları dolayısıyla haksız yere cana kıymanın büyük günah olduğunu belirtmekte, içki, kumar ve falcılığın yasaklandığı ifade edilmekte. Ehli kitabın durumundan bahisle İsrailoğullarının hem Allah'a verdikleri sözü durmadıkları, hem Hz. Musa'ya karşı geldikleri Hristiyanların teslis inancı yüzünden doğru yoldan saptıkları anlatılmakta, Hz. İsa hakkındaki inançları düzeltilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. Haram olduğu aşağıda bildirilecek olanların dışındaki hayvanların eti, Size helal kılındı. Ancak ihramlı iken avlanmanız helal değildir. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. Sözleşmelere bağlı kalmayı emreden bu ayet ile verdiğiniz sözde durun İsra 37 ayeti yapılan akitlere bağlı kalmak gerektiğini göstermektedir. İnsanlar birbirleriyle yaptıkları anlaşma ve sözleşmelere ayrıca Allah ile olan kulluk sözleşmelerine ve ona verdikleri adak türü vaatlerine bağlı kalmakla yükümlüdürler. Birbirleriyle alışveriş yapanlar da alım-satım sözleşmesi yapmış olurlar. Hangi hayvanların etinin haram kılındığı bu surenin 3. ayetiyle didnotlarında notlarında belirtilmiştir. İhram, haç ve umre yaparken giyilen dikişsiz iki parça kumaştan ibaret özel bir kıyafettir. Bu surenin 94 96. ayetlerinde avlanma konusunda bilgi verilmiş, ihramlı iken kara hayvanlarını avlamanın ve bu avların etlerinin yenmenin yasaklandığı belirtilmiştir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu haç simgelerine, haram aylara, Kabe'ye gönderilen kurbanlık hayvanlar ile onların boynuna takılan gerdanlıklara, Rablerinin nimetini ve rızasını dileyerek Kabe'ye gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten alıkoydukları için bir topluluğa duyduğunuz kin onlara karşı saldırganlık yapmaya yol açmasın. Bir de iyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte ve düşmanlıkta birbirinize destek vermeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası pek çetindir. Hac ibadetini yerine getirirken ihram giymek, tavaf ve say etmek, şeytan taşlamak, kurban kesmek gibi ibadetler ve bu ibadetlerin yapıldığı yerler birer hac simgesidir. Safa ile Merve Allah'ın hac için koyduğu işaretlerdendir. Bakara 158 kayeti de bunu göstermektedir. Haram aylar savaşın yasaklandığı aylar demektir. İslamiyet'ten önce de bir hayvanın kurbanlık olduğunu göstermek üzere boynuna bir tür gerdanlık takılırdı. Kurbanlık hayvanlara Resulü Ekrem de gerdanlık takmıştır. Buhari, Müslim. Kabe'ye Beyt-i Haram ve mescide haram da denir. Bir haksızlığa uğradıkları zaman hep birlikte yardımlaşarak kendini savunurlar. Şura 39 Peygamber Efendimiz din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et. Buyurunca bir adam ya Resulallah kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim diye sordu. Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Onu zulümden alıkoyar böylece ona yardım etmiş olursun. Buhari, Müslim Ey iman edenler! Gizlice konuştuğunuzda gülah işlemek, düşmanlık etmek ve peygambere karşı gelmek için fısıldaşmayın. Hayır ve takva için fısıldaşın. Mücadele 9 Size şunlar haram kılındı. Kesilmeden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, henüz canı çıkmadan yetişip Kestikleriniz dışında boğularak, dövülerek, yüksekten düşerek bir hayvan tarafından boynuzlanarak, yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanarak ölen ve putlar için kesilen hayvanlar, bir de fal oklarıyla şans aramak, bunları yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. Kafirler bugün dininizden çıkacağınıza dair ümitlerini kesmiş durumdadır. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamiyet'i seçtim. Açlıktan bunalıp çaresiz kalan kimse günaha meyletmeden bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı engin merhamet sahibidir. Bu Efendimiz balığı bu hükmün dışında tutmuş. Onun ölüsünün de helal olduğunu belirtmiştir. Ebu Davud, Tirmizi, Vesay İbn Mace. Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasına, başkası adına kesilen hayvanların etini haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemek zorunda kalırsa Başkasının hakkına tecavzu etmeden ve haddi aşmadan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Bakara 173 Bu ayetlerde yenmesi istenmeyen şeylerin bir kısmı insan vücuduna zararlı olduğu, bir kısmı da tevhid inancını zedelediği için yasaklanmıştır. Eti yenmesi haram olan hayvanlar hadislerde açıklanmış, Resul-i Ekrem genel bir kural koyarak yırtıcı hayvanlardan, köpek dişli kuşlardan, pençeli olanların da olanların bir de ehli eşek etinin yenmeyeceğini belirtmiştir. Buhari Müslüm. Ayrıca bir hayvanın etinin yenebilmesi için de kanının akıtılmasını ve besmele çekilerek kesilmesini şart koçmuştur. Buhari Müslüm. Ayet ilah kabul edilen bir puttan veya Gelecekten haber verdiğine inanılan bir şahıstan fal yöntemiyle şansını veya ileride başına geleceklerini, gelecekleri öğrenmeye kalkmayı yasaklamakta ve bütün kumar çeşitlerini iptal etmektedir. resul Ekrem Efendimiz Mekke'nin fethedildiği gün Kabe'ye girdi, içerideki putları dışarı çıkarttı. Bunlar arasında ellerinde fal okları tutan Hz. İbrahim ile İsmail'in resimleri de vardı. Peygamber Efendimiz bu resimlere bakarak şöyle buyurdu. Allah bunları yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki bu putperestler de pek iyi bilirlerdi ki bu iki peygamber rızıklarını kesinlikle fal oklarıyla aramamışlardır. Buhari Ebu Davud Şeytan Müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir fakat onları birbirine düşürmeye aralarını açmaya çalışmaktadır. Müslüm Tirmizi, İbn Mace. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak, üzerindeki nimetini tamama erdirecek ve seni doğru bir yola iletecektir. Fetih 2. Her türlü sorunu çözülmeyecek düzeydeki İslamiyeti bir hayat tarzı olarak belirledim. Siz de sizi de her türlü bağımlılıktan, kulakül olmaktan kurtardım demektir. Dinin tamamlandığını Bildiren bu ayetten sonra sadece Bakara suresinin 281. ayeti naziz olmuş yani herhangi bir hüküm inmemiştir. Bu ayetin inişinden 82 gün sonra da peygamberimiz vefat etmiştir. Çaresiz kalmanın ölçüsünü resul Ekrem Efendimiz şöyle belirtmiştir. Sabah ve akşam yemeği yemediğinizde ve yerden de sebze çıkaramadığınızda ölü hayvan etini yiyebilirsiniz. Ahmet bin Hanbel Günaha yani Harama yönelmemenin ölçüsü, kim bunlardan yemek zorunda kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmeden ve haddi açmadan yemesinde bir günah yoktur. Bakara 173 ayetinde belirtilmiştir. Bu ayet Veda Hacci arefesinde Resul-i Ekrem'in vefatından 81 gün önce inmiş olan son ahkam ayetidir. Bir Yahudi Hazreti Ömer'e bu ayet Yahudilere inseydi o gün bayram ederdik deyince, Hz. Ömer bu ayetin Cuma'ya denk gelen Arefe gününde Arafat'ta indiğini dolayısıyla Müslümanların o günü zaten bayram olarak kutladıklarını söylemiştir. Buhari, Müslüm. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçeği Kur'an-ı Kerim'de sıkça hatırlatılmaktadır. Mesela bakınız Bakar 173, 182, 199, 226. En'am 54, Nahl 18, 115 Senden kendilerine nelerin helal, helal kılındığını soruyorlar. Şöyle de, iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiği bilgiyle eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için yakaladıklarını besmele çekerek yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah hesabı çok çabuk bitirendir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin. Bakar 168 Besmele çekmek köpek ve şahin gibi av için eğitilmiş hayvanları avın üzerine gönderirken bismillah demektir. Buhari Müslüm Bugün iyi ve temiz şeyler size helal kılındı. Ehli kitabın yemeği size helal sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Zina etmeyip namuslu yaşamak, gizli dost tutmamak ve mehirlerini verip nikahlamak şartıyla hür ve namuslu mümin kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların hür ve namuslu kadınları size helaldir. İman etmeyi reddeden kimsenin bütün yaptıkları kesinlikle boşa gider ve o ahirette mahvolup gidenlerden olur. Ehl-i kitap için Bakara suresi 105. ayette dipnotuna bakabilirsiniz. İman eden hiçbir erkek ve kadının bir müşürkle evlenmeyeceğine dair Bakara suresi 221. ayet ile dipnotunda yeterli bilgi bulunmaktadır. Hanginiz dininden döner de kafir olarak ölürse işte ölelerinin dünya ve ahirete yönelik bütün işleri boşa çıkmıştır. Onlar cehennemliktir ve orada sürekli kalacaklardır. Bakara 217 Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh ve bileklere kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz boy abdesti alın. Şayet hasta veya yolculuk halindeyseniz yahut tuvalete gitmişseniz veyahut cinsel ilişkide bulunmuşsanız abdest almak veya gusletmek için su bulamadığınız takdirde Temiz bir toprakla temin ederek onunla elinizi ve yüzünüzü nesedin. Allah sizi sıkıntıya sokmak istemez. Şükredesiniz diye sizi temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak ister. Başı messetmek ıslak eli başın üzerine hafifçe sürmektir. Yüzü ellerle birlikte, kolları ve ayakları yıkamak, başı da messetmek suretiyle abdest alınmış olur. Namazın on Ön şartı olan abdest, Allah'ın huzuruna çıkma anlamını taşıyan namaz ibadetine maddeleten ve ruhen hazırlanmaktır. Zira abdest almadan kılınan namaz kabul olunmaz. Buhari. Resul-i Ekrem abdest organlarının yıkanıp temizlenmesiyle birlikte günahların da temizleneceğini haber vermiş. Buhari. Kıyamet gününde Muhammed, Ümmetinin aldıkları abdestten dolayı yüzleri nurluğu, elleri ve ayakları parlak olanlar diye anlayacağını bildirmiştir. Buhari Müslüm. Ayağı yıkamak yerine çıplak ayağı mesletmek ise yeterli değildir. Çünkü resul Ekrem abdest alırken topuklarını dikkatli yıkamayanları vay ateşe yanacak ölçülerin halini diye uyarmış. Buhari Müslüm. Bir adamın abdest aldıktan sonra ayağının üzerine tırnak veya dirhem kadar bir yeri kuru kaldığını görünce ona git abdestini güzelce al buyurmuştur. Müslüm Ebu Davud Ahmet bin Hanbel Abdest almanın bir Müslümana kazandıracağı sevabı resul şöyle anlatmıştır. Bir Müslüman veya mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlasıyla dökülür. Gider. Ellerini yıkadığında Elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu veya suyun son damlası ile alıp gide, akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamen arınmış olur. Müslüm, Tirmizi Malik Muatta, Ahmet bin Hammal Cünüp olmak uyanıkken veya rüyada cinsel haz duyarak Boşalmaktır. Maddeten ve manen kirlenmek sayılan bu halden kurtulmak için boy abdesti almak, gusletmek yani temizlenme niyetiyle tepeden tırnağa yıkanmak gerekir. Teyemmüm hakkında Nisan sorusu 43. ayette bilgi verilmiştir. Ayetim Sübhanallah Ayetin bir bölümünde şöyle buyrulmuştur. Ey iman edenler! Serhoşken ne dediğinizi bilmedikçe, de yıkanmadıkça yolcu olanlarınız hariç namaza yaklaşmayın. Eğer hasta ya da iseniz veya sizden biri abdestini bozmuşsa veyahut kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmuşsanız bu durumlarda abdest alacak veya yıkanacak su da bulamazsınız. O zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzünüzü ve kollarınızı onunla mesh edin. Nisa 43 Allah sizin için kolaylık diler, zorluk çekmenizi istemez. Bakara 185 Allah size hükümlerini beyan etmek, sizi daha önce yaşamış iyi insanların yollarını iletmek ve tövbenizi kabul buyurmak ister. Allah her şeyi bilir, her şeyi yerli yerince yapar. size verdiği nimetleri ve sizin ona baş üstüne duyduk ve emret emrine uyduk diye verdiğiniz kesin ve bağlayıcı sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah kalplerde olan her şeyi bilir. Allahu Teala'nın kullarına verdiği en büyük nimet Müslümanlıktır. Kullarının ona verdiği kesin ve bağlayıcı söze gelince muhtemelen bu şu ayetlerde ifade edildiği üzere kulların Allah'a verdiği belirtilen söz ve ahittir. Hani Rabbin oğullarının bellerinden soylarını çıkartmış ve onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştu. Onlar da evet Rabbimizsin buna şahitlik ederiz demişlerdi. Araf 172 Hadis suresi 8. ayetteki üstelik o sizden ahit de almıştı ifadesi de bu söz ve ahde işaret etmektedir. Ayette geçen söz ve ahdin Allah'ın ve Resulü'nün emirlerini dinleyeceklerine, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli zamanlarda bu emirlere itaat edeceklerine dair ashabın Resulullah'a yaptığı biat, Buhari, Müslim, olduğu da söylenmektedir. Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. İfade kalıbıyla Kur'an-ı Kerim'de daha başka nimetler de hatırlatılmaktadır. Maide 20 İbrahim 16 Ahzab 9 Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz nefret sizi adaletsizliğe itmesin, adil olun. Takvaya en uygun olan budur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Kendi aleyhinize veya ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa adaleti titizlikle ayakta tutun ve Allah için şahitlik yapan kimseler olun. Hakkında şahitlik ettiğiniz kimseler zengin de olsa, fakir de olsa, Adaletten ayrılmayın. Nisa 135 Peygamber Efendimiz şu olayda görüleceği üzere haksız ve adaletsiz işlere asla şahitlik etmemiştir. Numan İbni Beşir Radıallahu anhuma henüz çocukken babası onu alıp Allah'ın elçisine götürdü ve sahip olduğum bir köleyi bu oğluma verdim dedi. resul Ekrem ona buna verdiğini diğer çocuklarına da verdim mi? diye sordu. Beşir'in vermediğini söylemesi üzerine de o halde bu işe beni şahit tutma çünkü ben bir zulme şahit olamam buyurdu Buhari Müslim. Allah iman edip salih ameller yapanlara günahlarını bağışlayacağını ve onlara büyük mükafat vereceğini vaat etmiştir. Onlardan iman eden ve salih ameller işleyenlere Allah bağışlama ve büyük bir mükafat vermiştir, vaat etmiştir. Fethi 29 Ayetlerimizi inkar edip yalanlananlara gelince onlar cehennemliktir. Bu ayet Bakara suresi 39. ayette de geçmiş tekrar edildiği diğer yerlerde orada gösterilmiştir.